Elhamdülillah ve ssalatu ve sselamu ala Rasulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. O hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kişi ölse üzerine oruç varıysa onun varisleri o onun üzerine kaza etmeleri vaciptir. Bu hadisi nasıl açıklarsın? Benim babam Ramazan'dan Ramazan ayında geldiğinde e, yarısında hasta oldu. Ondan sonra vafat etti. Acaba ben bu hadis beni şümdediyor mu oruç olabilir miyim bunun yerine? Evet. Şimdi bu konuda alimler şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki bir tane Ramazan ayında oruç olamadı. Neden dolayı? Hastalıktan dolayı. Ne hastalığı? Muzmin bir hastalık. Yani kalıcı bir hastalığı var. Doktorlar artık sen oruç olamazsın diyorlar. ba adamın üzerine ölse, ölmese, kalsa, kalmasa bir mahsuru yoktur. Oruç olmaz. Yerine it'amu miskin. Her gün bir fakiri doydurması lazım. İster hayatında, ister e, hayatında verecek. Ondan sonra bu öldükten sonra bu şahıs Varislerin üzerine onun için oruç tutmazlar. Çünkü o görevini yapmıştır. Bir mahsuru bunda yoktur. Eğer o adam bir insan, bir musulman oruç Ramazan'da geçici bir hasta oldu. Üşüttü, iltihap oldu filan. Geçici. Üç gün, dört gün, beş gün, bir hafta, bir ay oruç olamadı. Ondan sonra iyi oldu. İyi olduktan sonra bir müddet sonra bir ay, çay ay sonra bu insan öldü, orucunu tutmadı. Bunun üzerine varisler bunun için orucu olacaklar. Çünkü o iyi oldu ama orucunu tutmadı. Üzerine borç kaldı. O borcu varisleri öder. Nasıl baban ölse üzerine borç kalsa gelirler borcu senden tahsil ederler. İşte oruç da Borçtur onun üzerine. Neden borçtur? Çünkü yapabiliyordu o üç ayın içinde. Yapmadı. Meşgul oldu. Onun için alimler dürler Ramazan'dan kalan günleri alel acele kaza yapacaksın. İşte varislerin üzerine müstehaptır o orucu ne yapsılar? Gidersiler. Bu orucu gidersiler. Eğer yapamazsalarda da en azından her gün bir fakire, bir fakiri doyduracaklar. İşte buradan ne çıkıyor? Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Men mata ve aleyhi siyam sâmi'an hu liyuh. İşte burada sâmi'an hu liyuh. Hadisin tefsili ne oldu? Belli oldu. Nasıl belli oldu? Hadis, yani bir tane oruç oldu. Mesela bir kadın hayz oldu. Yen yani seferdedir bir insan. Ondan sonra orucu olmadı Ramazan'dan sonra. Vafat etti. İşte velisi onun üzerine ne yapacak? Ee, kaza edecektir. Yoksa hastanın üzerine uysa hiçbir mahsuru yoktur. Onun için bu konu elhamdülillah alimler yanında ittifak edilmiştir. Eğer bir tane e, hastalığı müzmin ise onun üzerine oruç yoktur. Çünkü Allah Sübhanü Teala diyor ki: "Lâyükellifullahu nefsen illâ vus'ahâ." Allah insanın cücünden fazla vermez. Sonra ne diyor? "Fettekullâhe mem Yapabileceğiniz kadar Allah'a itaat edin. Bir hasta oruç olmuyorsa o yerine ne verecek? Fakire para verecektir. O onu doldurur. Elhamdülillahi rabbil alemin.